Mesela büyük günahtan sakınmak şartıyla ikameyi salat, yani namazı tadili erkan üzere kılmakla, Ramazan orucunu tutmakla, malı nisaba ulaştıysa zekatın müstahaklarına vermekle, güç bulduysa hac yapmakla ibadetleri ikame etmek ve bütün amaçlarını Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasına bağlamaktır. Doğrusu ibadetlerini Allah Teala'ya ta tahsis etmektir.